Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, İstanbul'dan Rafet Danışmaz, Allah Celle Celaluhu Selamı Efendimiz'e ve kardeşlerimizin üzerine olsun. Aleykümselam. İnşallah. Günümüzde geçmiş evliyalardan bir takım şeylerden bahsediliyor bazı kardeşlerimiz. İşte geçmişte falan alim ölüyü diriltmiş veya şu alim şöyle cephede görülmüş. Veya falan alim babasının mezarına gitmiş. Babası onu görmüş ve mezar diklenmiştir. Ve hala mezar o haldedir diye bir takım şeyler söylüyorlar. Bunlar hakkında bizi aydınlatır mısınız efendim? Ellerinizden öperiz. Rabbimiz inşallah manevi olduğu gibi zahiri de size yakın olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Zaten... Hikaye dediğim şey budur. Veli, mümin olandır. Mümin. Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği kul demektir. Kim Allah'ı seviyorsa, bilsin ki o velidir. Veli odur. Yoksa böyle, mezar ayağa kalktı. Yok böyle, keramet gösterdi demek veli hakarettir. Veli Allah'a aşık olandır. Her şeyini Allah'a feda eden, kurban edendir. Allah'a davet edendir. Allah'ın kendisini, sözünü, halini, ahlakını, tavrını, işini, Sevdiği kul demektir. Kulluğuyla örnek olan demektir. Mümin, mütakif, Rabbini ciddiye alan. Bununla beraber Allah'a karşı sorumluluğunun ne olduğunu bilen, kulluk, kulluk sorumluluğu olduğunu bilen, o kulluğu, abdiyeti kuşanan, aşıklığı kuşanan, hali kulluk hali üzerinde görünen Evet tevhid ehli vahdette Allah ile beraber olan demektir. Eğer böyle onu böyle kerametle herhangi bir şeyle onu sınırlarsa veya onu o şekilde tanıtırsa veli böyledir derse en büyük saygısızlığı Veli'ye yapmış olur. Veli'yi anlamamış, tanımamış. Evet, Veli memin olandır, mütaki olandır. Allah'a karşı sorumluluğunu bilip gereğini yerine getirendir. Allah'a aşık olandır. Eğer bunu böyle anlamazsa kapıyı kapatır. O zaman onlar özel kullardır. Zaten öyle söyleniyor. Allah'ın veli kulları özel kullardır. Bizim veli olmak gibi bir gücümüz yoktur. Allah sanki onlara torpil yapmış gibi böyle düşünmek kendi kendimize yaptığımız hakarettir. Allah insanı kendisine veli olsun diye yaratmış, abd olsun diye yaratmış. Hazreti insan olsun diye yaratmış. Onlar veliler halleriyle kulluklarıyla bize örnektir. Eğer onların örnekliğini kabul etmezsek biz de onlar gibi olalım deyip kendimize örnek almazsak onları kabul etmiş olmuyoruz. Velî kabul etmiş olmuyoruz. Allah Fatiha Suresi'nde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar nimet. Sıratellezîne en'amte aleyhim. Nimet aşktır muhabbettir hikmettir marifettir basirettir ferasettir, furkandır kulun Allah ile olmasıdır Allah'ın aşkıyla muhabbetiyle evet yanmasıdır pişmesidir olgunlaşmasıdır rüştüne ermesidir kamil insan hazreti insan olmasıdır kul olmasıdır kul abd olmasıdır kim bunu ne kadar becerebildi, o kadar velidir, o kadar Allah'a dost olmuş, o kadar Allah'a yakındır. Yakınlık, kulun imanıyla, yani aşkıyla, muhabbetiyle ölçülür. Yakınlık, Allah'ın kuluna, kurunun gönlüne tecellisiyle ölçülür ki, bu Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Allah, zat itibariyle sıfatlarından ayrılmaz. Evet, sıfatlarıyla beraber tecelli ediyor yani. Bir kulda eğer rahmet tecelli etmişse, baklugahta karşı evet, Rahimse bu durumda o Rahim ismiyle beraber zatıyla tecelli etmiştir. Allah onunla beraberdir. Allah size şah damarınızdan yakındır demek bu. Mesele Allah'ın yakınlığını tatmaktır kendisine şah damarından daha yakın olduğunu bilmektir. Allah'ın onu çepeçevre ihata ettiğini bilmektir. Ne yana dönerse dönsün Allah ile muhatap olduğunu, Allah'ın kazansın diye ona imkan tanıdığını, imtihana tabi tuttuğunu bilmektir. Veli, mümin, Allah'a aşık. Evet, keramet, ikram demektir. İkram. Allah'ın ikramı. Allah'ın keremi, bütün insanlar bu keramete sahiptir. Kerremlahu beni Adem. Allah insani beni Adem'i mükerrem kılmıştır. Keramet sahibi, keramet ehli kılmıştır. Keramet Allah'a iman etmektir, aşık olmaktır, abd olmaktır. Hazreti insan olmaktır, Allah için olmaktır. <gülüyor> Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşsin diye evet, hayatı yaşayıp Allah'ın muradi üzerinde ne kadar gerçekleştiyse o kadar veli, o kadar Allah'a yakın, o kadar Allah'a dost olmuştur. Gerisi hikaye, hayal, kandırmaca. Onun için bir derviş bir müşid kemale tabi olurken, bir Allah dostuna tabi olurken Allah'a dost olmak için tabi olur, beni kurtarsın diye değil onunla beraber, onun kazandığını kazanmak için tabi olur. Yoksa, mezar ayıka kalktı, şu kerameti gösterdi, bu kerameti gösterdi, sana ne? O onun kerameti. Senden ne keramet var? Evet, böyle şeyler, yanlış şeylerdir. Bu ölçü yanlış bir ölçüdür. Ölçü, Allah'ın ölçüsüdür. Veli, Bununla beraber evet, peygambere o velayetinde varistir. Peygamberin hali, manevi hali onun üzerinde zuhur etmiştir. Onun üzerinde peygamberin hangi hali zuhur eder? İman hali. Bununla beraber kulluk, abdiyet hali. Ahlak hali. Ahlaki tecelli ediyor. Zuhur ediyor üzerinde. Veliyeti evet. böyle anlamak gerekir. Başka şeylerle değil başka şeyler. Evet, hikayeden ibarettir. Birbirimizi kandırmaktan ibarettir. Evet. Efendim Ankara'dan Ali Taşdelen. Evet. Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam. Hocamın ellerinden öferim. Derviş kardeşlere selam ederim. Bizim arkadaşlar konut kredisi ve ihtiyaç kredisi için bize Kur'an ve sünnetten delil versin diyorlar. Onlar da başka dergâh talar. Evet. Bizi delil versin derken sanki yanlış bir şey söylüyormuşuz da onlar kabul etmiyor. Dolayısıyla delil istiyor gibi. Evet. Gönlünüz bir şeyi kabul etmiyorsa onu yapmayın. Siz öyle yapmayın. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Fetva verenler sana fetva verse de sen fetvayı kendi gönlünden iste. Fetvayı kendi gönlünüzden isteyin. Fetva eğer gönlünüzden gelmediyse onu yapmayın. Ondan sorumlu olursunuz. Evet. Herhangi bir konuda eğer kulluğumuza mani olan bir şey olursa, kulluğumuzu yapmamız için gerekli şartlar oluşmamışsa o şartların oluşması için gerekeni yapmak gerekir. Buna zaruri ihtiyaç denir. Zaruri ihtiyaç. Ayetten delil istiyorsa eğer mecbur kaldıysak bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Evet Allah'ın vahkine müracaat etmektir. O da ne buyurdu? Allah size leşi, kanı, domuz etini Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanı, hayvanın etini yemeyi haram kılmıştır. Ama mecbur kaldığınızda aşırı gitmemek kaydıyla yani ihtiyaç kadar. Evet. Onu yiyebilirsiniz dedi. Leşi, kani, domuz etini Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın etini yiyebilirsiniz dedi. Zaruret. Bu da zarurettir. Mecbur kaldığında demek ki bunu böyle yapabiliyorsun. Zarureti, evet. söyledim, alimlerimiz onu beyan etmişti. Bir bir tanesi evlilik, bir tanesi mesken, bir tanesi binek. Aç kalınca zaten Allah buna müsaade etti. Bunlar kulluk için, abdiyet için, hayatı devam ettirmek için gerekli olanlardır. Eğer evlendiysek bize bir tane ev lazım. Daha rahat bir yere ulaşabilmek için bir binek lazım, ihtiyaç kadar. Lüks değil, ihtiyaç kadar. Bu durumda evet, o zarureti kullanabiliriz demektir. Eğer sünnetin delili istiyorsa zaten Resulullah Efendimiz'in döneminde böyle bir şey yoktu. Neden? Çünkü onlar iman etmişti. Resulullah Efendimiz'le beraber Resulullah Efendimiz'in iman ettiği gibi iman etmişlerdi. Allah'ın ayetlerine. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Onlar kendi kardeşlerini, kendi nefislerine tercih ederler. Müminler böyledir. Biz tercih edebiliyor muyuz? Tercih edemiyoruz. Bizim iki tane evimiz var, bir tanesinde oturuyoruz, ötekini kiraya veriyoruz. Beş tane evimiz var, dördünü de kiraya veriyoruz. Kardeşimizi zaten tercih etmedik. Evet, bir de onlara evi kiraya verip ayrıca evet, bunlardan para alıyoruz. İslam'da böyle bir şey yoktur. Allah'ın hükmünde böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yapamazsınız diyor yani. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldiğinde ne yaptı? Bir muhaciri bir ensarla kardeş yaptı. Her şeyinizi paylaşın dedi. O kendi başına mı bunu yaptı? Haşa. Allah'ın emretmediği, Allah'ın emri olmayan bir şeyi isteyebilir mi onlardan? Hayır. Bütün ensar, her biri muhacirden birini Kardeşi olarak kabul etti mi? Etti. Malını paylaştığı mı? Evet. Evini paylaştı mı? Evet. Kiraya vermediler. Öyle bir şey olmaz. Oturdukları evi ikiye bölüp mümin kardeşlerine verdiler. Müminler böyledir. Mümince bir hayatı yaşamıyoruz. Allah'ın emri hükmü geçmiyor. Müminler de ona dahil oluyor. Herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz. Mümin sen öyle yapamazsın. Onun için kira aynı şekilde evet. yani faizin kardeşi oluyor. Yatırımı eve yapıyorsun, her ay oradan alıyorsun. Parayı yatırmışsın bankaya gidip her ay parayı almakla arasından nasıl bir fark olabilir? Bu bir ticaret değil. Ticaret yapmıyorsun burada. Ticaret halal ama Allah faizi haram kılmıştır. Faiz bir para veriyorsun, her ay ondan fazlanın para alıyorsun. Ama sen parayı, paraya vermiyorsun, parayı eve yatırmışsın, kira al diyorsun. Söyle bakayım aradaki fark nedir? O senin mümin kardeşin. Onu kendi nefsine tercih edemedin. Hadi en azından kendin gibi bir şey yap. Böyle bir durumda biri gidip faizle para alıp, krediyi çekip ev alabilir mi? Elbette, zaten faiz veriyor. Zaten her ay onu veriyor. Oraya vereceğine bankaya verir, şurumazsa ev onun olmuş olur. Bununla beraber almakla vermeyi aynı kefeye koymak doğru değildir. Biri zalim, öteki mazlumdur. Krediyi alan mazlum, fazladan para ondan alan da zalimdir. Zalimle mazlum nasıl aynı kefeye koyulup aynı muamele yapılır? Yapılmaz. O mecburdur. Mecbur kalmıştır. Aç kalmıştır. Evsiz kalmıştır. Mümin kardeşinin ona yardım etmesi gerekirken, o kiradan kurtulmak için veya evlenmek için veya herhangi bir bineği olsun diye fazladan, kendi emeğinden fazladan bir şey veriyorsa, ona nasıl zalim diyorsun, diyebilirsin. Mazlum mecbur kalmış, mecburiyetten saysam böyle mecbur kalmış. hadi Leş kan, domuz etini sen ona yediriyorsun. Kim bunu sorur sorumlusu? Bunun sorumlusu, bunu ona yedirendir. Bunu ona yediren mümin kardeşleridir. Hepsi sorumluydur. İmkanı olan her mümin bundan sorumludur. Eğer gerçekten Allah'a ve Resulüne iman etmişsek, sahabenin yaptığını yapmamız gerekmez mi? Ensarın yaptığını yapmamız gerekmez mi? Gerekir. Onu yapmıyorsun. Bir de mazluma mazlum, neden böyle yapıyor diyorsun. Resulullah Efendimiz'in döneminde söylemiştim, katlık var, sahabeden biri gidip, buğday tarlasında o taze buğdayları böyle eliyle şey yapıp, buğdayları, taneleri ayırıp hem yemiş, biraz da torbaya koymuş, eve götürmek için, başkasının Ekini, tarlası, adam tarlasında yakalıyor, yeni iman etmiş, imana ne olduğunu bilmiyor. Şimdikiler gibi yani. Adamı döküyor, topradığı buğdayı da ondan alıyor, bir de üzerindeki elbiseyi de alıyor. Bir de elinden, kolundan tutup Resulullah Efendimizin huzuruna getiriyor. ''Ya Resulullah bu benim tarlamda kırkızlık yaparken yakaladım. Aldım sana getirdim cezasını ver.'' dedi. Sahabe anlatıyor Resulullah Efendimizin rengi değişti, tavrı değişti, halden hale girdi böyle. Diyor ona dönüp dedi ki, ''Bu senin kardeşin değil midir? Bu senin mümin kardeşin değil midir?'' Diyor, ''Evet.'' dedi ya Resulullah. Bu durumda o açken senin onu doyurman gerekmez miydi? İhtiyacı varken ihtiyacını gidermen gerekmez miydi? Gitmişsin, hem döv dövmüşsün, hem elbisesini almışsın, bir de bana getirmişsin, ona ceza ver diyorsun. Öyle mi? Sen böyle mi anladın? Sen İslam'ı böyle mi anladın? Ben size böyle mi anlatmışım? Deyip yüzünü çevirdi, dön, o tarafa bakmadı. Yani Diyor, ben ne yapacağını şaşırdı. Adama dönüp dedi ki, elbisesini verdi zaten, özür diledi, bir de dedi ki, sana iki ölçek, bir yük yani iki çuval buğday verse beni affeder misin? Türk de ki, evet dedi. Evet. Rasulullah Efendimiz döndü, tamam dedi. Seni affettiyse gidin. Peygamber bu. Peygamberin getirdiği din budur. Bunu böyle anlamayanlar onun ceza Hak ettiğini zanneder. Hadi ona bir de ceza ver. Hırkızlık yapmış ya. Elini kes. Öyle getirmiş zaten. Elini kessin diye getirmiş. Hırkızlık yapmış. Cezayı böyle anlamış. İman başka bir şeydir. Evet. Mümince bakıp mümince anlamak gerekir. Mümince. Evet. İsmi İslam dene bir diyarda yaşıyoruz. İsmi, Müslüman, mümin diyen insanlar arasında yaşıyoruz. Ama mümince o tavrı göremiyoruz. Kardeşliği göremiyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Seven, sevdiğine böyle mi yapar? İki tane evi var, bir tanesini seninle veriyor. O da kazandığını getirip ona veriyor. Bu doğrudur. Buna yanlış demiyor. Öteki o ihtiyaç sahibi bir ev sahibi olabilmek için, oraya verdiği kirayı alıp krediye vereyim derken o yanlış oluyor. Nasıl mantık bu? Bilmediğin bir şey hakkında hükmü nasıl böyle veriyorsun? Bir Allah'a ve Resulüne sor, sor bakalım. Bakalım sana ne cevap verecek? Bu iş öyle akılla, bence bana göre demekle olmaz. Allah'a ve Resulüne sorduğumuzda, evet. Paylaş dedi. Ver dedi. Evet. Öteki mecbur kalmış. Mecbur kalanı alıp o zalimin yanına koyuyoruz. İkiniz aynısınız diyoruz. Biri aç, susuz öteki toplamış, biriktirmiş, ona vermiyor. Öteki ondan mecburiyetin biraz alıyor. Kendi emeğinden fazla ödeyecek. O zararı, o yanlış yapmış. O da onun gibi oldu diyor. Bu hüküm, yanlış hüküm. Allah öyle buluyor Nasıl hüküm veriyorsunuz böyle? Bu nasıl hüküm böyle? Evet. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün. Kur'an'a ve Resulullah Efendimiz'in hayatına, sünnetine evet, yaptığına götürün. Götürüyoruz, bak böyle söylüyor. Evet, Kur'an'dan ve sünnetten delil. Evet. Efendim bizlecimiz ben Mehmet, şu anda eşim küsmüş, evi terk etmiş, çok perişan. Ben de çok perişanım. Ne yapma, ne yapmalıyım? Ben nefsime zulm ettim, eşimin ve eşimin eve dönmesi için çok dua edin demiş efendim. Bizim dua etmemiz yetmez. Kardeşimizin dua etmesi lazım. Yani kendi yanlışımızı telafi etmemiz lazım. Evliliği bir nimet olarak, eşimizi bir nimet olarak, çocuklarımızı bir nimet olarak görmemiz lazım. O nimete nankörlük yapmak Allah'a karşı nankörlüktür. Nimeti ikram eden, Evet, Allah'tır. Nimetin sahibi var. Bununla beraber Allah eşler arasında ülfeti peydah etmiş ki yani o yakınlığı o iltifati o sevgiyi yaratmış ki gönülleri birbirleri yanında huzur bulsun diye, sükun bulsun diye. Huzur bulsun, sükun bulsun ki kulluğunu yapabilsin. Kullukta birbirlerine yardım etsinler, yardımcı olsunlar. O sevginin kıymetini bilmeyince nasıl olsa beni seviyor. Nasıl olsa benim eşimdir bir yere gitmez. Yanlış. Senin o sevgiye nankörlük yapmaman gerekir. O sevgiye şükretmen lazım. Kıymetini bilmen lazım. O sevginin karşılığını vermen lazım. Sonra sevgiyi kaybedince, sevgiyi kaybedince zaten bomboş şey ortaya çıkar ki, Orada sadece sıkıntı olur. Nankörlük yapınca e ne buyurdu? Andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım. Etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Çok şiddetli azap o sevgiyi kaybetmektir. Kaybedince ne olur? Şeytan oraya zaten hücum eder onları birbirine karşı kışkırtır. Sen söyle şöyle söyledin öteki sen böyle söyledin, sen şöyle yaptın ben böyle yaptım, hadi bakalım artık o yanında huzur bulduğumuz, sükun bulduğumuz evet eşimiz bizim için huzursuzluk olur. Bizim için sorun olur, sıkıntı olur. Niye? Şeytana taviz verildiği için. Böyle yapmak doğru değildir. Evet, sevginin kıymetini bilmek lazım, onu korumak lazım. Onun ona karşılık vermek lazım. Buna karşılık neyi kazanırız? Allah'ın sevgisini. Eşimize yaptığımız bir ikram, ikramı Allah sadaka sayıyor. Bu sevgi için de böyledir. Ona seni seviyorum demek bile ibadettir. O sevginin gerekeni yapıp ona bir çiçek, bir gül götürmek ibadettir. Onu öpmek bir ibadettir. Hayatımızın ibadet olması lazım, abdiyet olması lazım. Allah'ın sevdiği şeyi yapmamız gerekir. Evet, kardeşimizin eşinden özür dilemesi lazım, af dilemesi lazım. Tevbe ettiğini söylemesi lazım, gurur yapmaması lazım. Nerede yanlış yapmışsa onu düzeltirim, düzelteceğim deyip ona söz vermesi lazım. Buna beraber bunun için çabasını, gayretini de sarf etmesi lazım. Karşısındakine, eşine kıymet, değer evet, verip, onu saygıya değer görmesi lazım. Sevgiye layık görmesi lazım. Böyle yaparsa yuvaları, evleri, cennet olur. Birbirlerinin yanında huzur bulurlar, gönülleri sükun bulur, Allah ile beraber olurlar. Yoksa, yoksa oraya şeytanları dolar. Şeytan da zaten işi Tefrikadır, fitnedir, birbirine karşı kışkırtmadır, kin nefret tohumunu ekmed, ekmedir. Her birine ben dedirtip, bence, bana göre, kendisi öyle yaptı ya, bence bana göre ben daha hayırlıyım. Ademden daha hayırlıyım dedi ya iblis. O diyor ben hayırlıyım, öteki diyor ben hayırlıyım. Demeyelim. Ben hayırlıyım demeyelim. Karşımızdaki ne? Sen hayırlısın diyelim. Sen hayırlı olduğu için, hayrı seviyorum, seni de seviyorum. Seni Rabbimden bir nimet olarak görüyorum, deyip evet, birbirimize hayır olmamız lazım. Yoksa şer oluruz. Yoksa birbirimize bela oluruz, musibet oluruz. Birbirimize cehennem oluruz. Evet, İnşallah birbirimize cennet olmaya çalışacağız. Efendim biz deyicimiz, selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Dualarınıza muhtaç olmakla beraber saygılarımı iletiyorum hocam. Hocam boşanmada kadının mihirinden başka hakkı var mıdır? Dinen alacağı mihirdir ve kanunen alacağı da ayrıdır diyorlar. Ellerinizden öper, dualarınızı bekliyoruz efendim. Allah razı olsun. Dinen deyince Allah'a göre, Allah'ın vahyine göre evet alacağı, kendi mehridir. Kanuna göre, kanuna göre Allah demedi, Allah hükmünü koydu. Bir de ayrıca kanuna göre demek doğru değildir. Allah ölçüyü koymuştur. Eğer çocukları varsa, kadın çocuğa bakacaksa, bu durumda örfe göre, durumuna göre, aynı şekilde onların bakımını da yüklenmek zorundadır. Bununla beraber diyelim ki, Erkeğin maddi olarak gücü yerinde ise, onca zaman beraber olmuşlarsa, hayatı beraber yaşamışlarsa, Allah'a şükretmek için o nimete teşekkür etmek için, evet, ne buyurdu? Nimete sebep, vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Onca nimete teşekkür etmek için, evet, gereken yardımı yapmalıdır. Kendi gönlünden erkek bunu yapmalıdır. Yapıyorsa zaten nankörlerden biridir. Ama hak olarak onun sadece mehri onun hakkıdır. Mehri olarak neyi vermişse o onun hakkıdır. Bunun dışında herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Ölçü böyledir. Evet. biz bizdecimiz selam demiş namazda secdeyi bir parça toprak üzerine yapmak caiz midir? bir parça toprak üzerine de secde edebilir, demirin üzerine de secde edebilir, taksanın üzerine de secde edebilir, bir kumaşın bir tecadenin üzerine de secde edebilir, kumun üzerine secde edebilir. Böyle özel olarak bir şeyin üzerine secde edeyim dersek secdeyi anlamamışız. Secde nedir onu anlamamışız. Yani Resulullah Efendimiz mescitte kumun üzerine secde ediyordu. Doğru. Niye? Serecek bir şey yok da ondan. Nerede namaz kılıyorsa oraya secde ediyor. Secde başını yere koymuyoruz. Secdede başımızı yere koyduğumuzu zannediyorsak, secdeyi anlamamışız. Secdede başımızı arşa koyuyoruz. Arşa. Başımızın arşta olması. Allah'ın huzurunda olmamız gerekir. Secdenin, taşın, toprağın ne kıymeti vardır, ne değeri vardır? Ne? Yok, öyle de bir taş buraya koyacağım, başımı koyacağım. Sen başını toprağa koy. Toprak olursun. Çamura buramırsın. Başını arşa koy. Namaz mühümünün miracı değil miydi? Yani sen başını toprağa, taşa koyunca mı miracı çıkıyorsun? Taş mı seni miracı çıkarır? Böyle taklid olur mu? Böyle cehalet olur mu? Yani bu insanın aklıyla daha geçmektir. İbadeti götürüp böyle bir şekle sokmaktır. Bu böyle olmuyor. Ayıp yani. Yakışan bir şey değildir bu. İnsanın biraz dinini, imanını, ibadetini ciddiye alıp anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın muradı nedir? Rabbim benden ne istiyor? Allah buyurdu ki ayet-i kerimede herhangi bir tehlike olduğunda yürüyerek ya da bilek üzerinde namazınızı kılıp kılın dedi, kılabilirsiniz dedi. Peki yürüyerek nasıl kılacağız? Bilek üzerinde taşı nereye koyacağız? Deveye binmişiz, eşeğe binmişiz, başımızı nereye koyacağız? Taş koyup başımızı koyacağız, öyle mi? Ya da yürürken bir taş bırakacağız, başımızı koyacağız. Elimizde taşımızı taşıyacağız, bunun üstüne başımızı koyacağız. Niye? Kim söyledi sana öyle? Bidat olmuş, olmuyor mu bu? Bidat bu. Ya da ayakta ki namazı kılamadın, oturarak kılacaksın. Oturarak kalamamışsın başınla kılacaksın, gözünle kılacaksın yatarken başını hangi secdeye koyacaksın? secde bu mu? secde başını mı yere koymaktır? secde gönlünü yere koymaktır, gönlünü. gönlünün başını yere koymaktır. Gönlün yeri arştır, arşa koyman gerekir. huzurda başını yere koyman gerekir. Evet, ifadetimizi ciddiye alalım, öğrenelim neyi, niye yaptığımızı bilelim, öğrenelim. Evet. Efendim Mersin'den bir izleyicimiz Selamun Aleyküm Hocam Ellerinizden saygı ve sevgiyle öper Hayırlı akşamlar dilerim Hayatta hiçbir musibet Dert ya da başka şeyler görmüyorum Bu durumda benim imtihanım Nasıldır hocam ne iledir evet. Allah razı olsun İmtihan iki türlüdür Biri nimetle imtihan Biri musibetle imtihan biri varlıkla imtihan, biri yoklukla imtihan. Biri hastalıkla imtihan, biri sağlıkla imtihan. Biri insanların övmesiyle imtihan, biri yermesiyle imtihan. Hepsi imtihan. İmtihan olmayan hiçbir anımız yoktur. Varlıkla imtihanı kazanmak mı zor, yoklukla imtihanı kazanmak mı zor diye sorulsa, varlıkla imtihanı kazanmak daha zordur. Yoklukla imtihan olduğunda sadece sabretmesi gerekir. Ama varlıkla imtihan olduğunda sadece Ya Rabbi şükür demesi ona imtihanı kazandırmaz. Allah sana neyi ikram etmişse hadi Allah yolunda bunu sarf et. İhtiyaç sahiplerini bu bunu ikram et. Yoksa kazanamazsın. Varlıkla imtihanı kazanamazsın. Sağlık vermişse, kasalık vermişse Sağlığında yaptığın ibadeti yapmış gibi Allah kabul eder. Hastalıkta yapamadığın ibadeti. Ama sağlıklıyken onu yapman gerekir. Sağlığın hakkını vermen gerekir. Seni yerdiklerinde sabretmen yeterlidir. Ama seni övdüklerinde seni kibre düşmemen lazım. Kendini bir şey zannetmemen lazım. İnsanların övmesiyle yermesi senin için bir olması lazım, buna sevinmemen lazım. Övge sevindiyse kaybettin. Onun için varlığa sabretmek, yokluğa sabretmekten daha zordur. Herkes imtihanda, şimdi imtihan böyledir, yarın imtihan tam ters dönebilir. İmtihan olmuyorum demek doğru değil, her anımız bir imtihan. Nasıl gelirse gelsin, hangi muameleyi Allah yaparsa yapsın, İmtihan, kazanma imkanıdır. Hadi kazan diyor. Neyi vermişse imtihan odur ve orada kazanma imkanı vardır. Ya sabretmen gerekir ya şükretmen gerekir. Şükredip gerekeni yapman gerekir. İkisinde de kazanıyoruz. İkisi de imtihan olarak aynidir. Söyledim. Varlıkla imtihan, imtihani kazanmak daha zordur. Efendim birilerimiz dünya bir daha gelsem efendim arar bulurum yine sizi severim cennete değişmem saçınızın telini gönlümün yeti kadar sizi severim canım babam sizi çok seviyorum sizinle güzel olmayı çok seviyorum sizinle beraber olan kardeşlerimi çok seviyorum sizi bize veren Allah'a kurban olayım da ne kurban olmayayım da ne ne yapayım Hamd olsun şükürler olsun, sonsuz selam ve sonsuz selat üzerinize olsun. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Hep söylüyoruz. Buraya zaten dünyaya Allah bizi kendisini bilelim, tanıyalım, sevelim, aşık olalım. Bununla beraber onun sevgisini kazanıp ona yakın olalım. Aşk olalım diye göndermiş. İşin özü bu. İmam sevmektir. Aşık olmaktır. Abdiyet o sevdiğinin sevgisini, aşkını kazanmak için o da beni sevsin diye koşmaktır. Çaba gayreti sarf etmektir. Bütün hayat bundan ibaret. Yaptığımızı Allah için yapınca alışverişi Allah ile yapmış oluruz. Bu Allah ile yaptığımız alışveriştir. Bu alışverişten dolayı sevilmemiz gerekir. Onun için Allah buyurdu ayet-i kerimede Ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Buna sevin. Sen alışverişi benimle yapıyorsan beni sevdiğin için benim için gerekeni yapıyor, kurban ediyor, feda ediyor, ibadet ediyor. Evet. Hayatını, vaktini, zamanını eğer Allah yolunda sarf ediyor, kurban ediyorsan, karşılığını benden istiyorsan, evet, Allah'ın sevgisini istiyoruz. Buna sevin. Sana en az bire on, bire yedi yüz, hesapsız veririm, kat kat veririm. O zahiri, o fani olanı verip, Allah'tan baki olanı, hakiki olanı alıyoruz. İmanı, aşkı doğru anlamak gerekir. Eğer bunu doğru anlamazsak, kendi kendimizi kandırmış oluruz. Sevmek başka bir şey. Hoşlanmak başka bir şey. Sevmekle hoşlanmak aynıdır. Ama şiddetli muhabbet, aşk demektir. Arzu etmek, istemek başka bir şeydir. Aşk başkadır ama. Aşk Allah'ın tecellisi. Aşk Allah'ın zati tecellisidir. Yoksa işi bilmeyen aç kalmış, yemeği istiyor, arzu ediyor, onu aşk zannediyor diyor. Aşk olup sen açsın Açlıkla aşkı nerede birbirine karıştırıyorsun böyle? Evet, söyledim. Aşk insanın aşık olduğu, maşukunu, sevdiğini kendinde bulmasıdır. Bununla beraber kendini marşukunda bulmasıdır. Ve bu tevhiddir. Bir, aşkta birlik. Ne diyoruz? İlmel yekîn, aynel yekîn, hakkal yakin. İlmel yakin, ilmiyle bilmektir. Aynel yekîn, görmektir. Müşahede etmektir. Hakkkal tatmaktır hakkal yakin demek, aşkal yakin demektir. Aşkal yakin. Evet. Aşık, o, aşkta, yok olmuş, tecelli eden, maşoküdür, Rabbidir. Evet. Aşkal yakin. Ve bu, imandır. Bu, tevhiddir, vahdettir. Allah ile beraber olmaktır. Allah'ı şah damarından daha yakın görmektir, bilmektir, tatmaktır derdim. Hakk'a yakındır, aşka yakınındır. Hakk'a yakın demek aşka yakın demektir. Ve hayat bundan ibaret. Onun için aşksız insan ölüdür, aşık Allah ile diridir diyoruz. Allah ile evet o aşkla diridir. Allah'ın aşkıyla diridir. Aşkı gerçek manada tadan, yaşayan bir tek Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan Allah'ın kendinden ruh nefettiği insana aittir. Meleklerde de böyle bir şey yoktur. Evet. melekler sever, muhabbet halindedir ama kendine göre. Kendindeki tecelliye göredir. Ama insan Allah'tan ruh taşıdığı için onun aşkı öteki varlığın meleklerin, cinlerin, diğer mahlukatın sevgisiyle, aşkıyla ölçülmez. Onu Allah'a halife yapan, yakın yapan, o temsiliyet makamını ona layık gördüren şey aşkıdır. Aşk, iman, abdiyet. Abdiyet, aşkı kazanma yoludur, kullukudur, Evet sonucu aşktır, aşıklıktır. Bütünüyle aşk olmaktır. Bütünüyle, tevhitte, aşkla, Allah'ın aşkıyla aşk olmaktır. Evet. Efendim, bir ey hayali nefsinden aranıp, Allah'ın zatıyla ve sıfatıyla tecelli ettiği efendim, selam olanın selameti sizin ve tüm kardeşlerimizin üzerine olsun, hamdolsun, rauf ve rahim olan bir mürşid gönderene ve Rahman'a hamdolsun. Bize dua edin efendim. Allah razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti kardeşimizin, bütün kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim Batman'dan Salih, Selamun Aleyküm. aleyküm. Tövbe etmek istiyorum ama bir türlü şeytanın hilelerinden, vesvese, vesvesesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir türlü sabah namazına kalkamıyorum. Saati ayarlıyorum. Çalıyor ama kalkamıyorum. Hocam büyük sorunlarım, dertlerim var ama kimseye anlatacağım, anlatacak cesaretim yok. İnşallah telefonla konuşma fırsatı verseniz bana belki içimi dökerim size. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah hocam. Allah razı olsun. Kulluğumuzu yapamıyorsak uykumuzdan ferahat edip, namaza kalkamıyorsak, bir yerde, bir eksiklik var demektir. Öz itibariyle bütün, sorunumuz aynı sorundur. İman sorunu, Allah'ı sevme sorunu, Allah'ın sevgisini isteme sorunu. Eğer birini sevsek, birine aşık olsak, o da, Gece falan saatte, sabah, seher vakti falan saatte seninle görüşebilirim, dese. Hatta gel seninle görüşmek istiyorum. Her sabah, gör bakalım uyuyabilecek miyiz? Uyku bizi tutar mı? Tutmaz. Gerekirse o anı kaçırmamak için, evet, sevdiğimizle beraber olmak için, onunla sohbet etmek için, hatta sohbet etmek değil, şöyle uzaktan bir kere görmek için uyumayız. Uyusak bile o uyku uyku olmaz. Gönül o saati ayarlar. Ve o saat geldiğinde hemen uyanırız. Sorun, iman sorunuymuş. Aşk sorunu, muhabbet sorunuymuş. Eksiklik orada. Onun için yapmamız gereken şey, bu aşkı muhabbeti kazanmaktır. Bu aşkı muhabbeti kazanabilmek için de bize marifet gerekir, irfan gerekir, Allah'ı tanımak gerekir. Rabbimizin bizi ne, ne kadar sevdiğini, nasıl sevdiğini anlamamız gerekir. Rabbimizi isimlerinden tanıyıp bize neden böyle muamele ettiğini, her anda rahmetiyle, muhabbetiyle, sevgisiyle nasıl muamele ettiğini görmemiz, buna şahit olmamız gerekir. Bunu görünce, buna şahit olunca uyuyamazsın, dayanamazsın. Yani kendini zorlamakla bu iş yürümez. Zora ki kulluk olmaz. Zora ki abdiyet olmaz. Kulluğun, abdiyetin buna beraber bütün ibadetlerin aşkla olması gerekir. Severek, muhabbetle olması gerekir. Aşksız yapılan ibadet, ibadet değil, ibadetin taklididir sadece. Onun için yapmamız gereken şey önce imani kazanmaktır. İnşallah kardeşlerimiz bunu böyle yapar, gerekeni yapar ve kazanır. Allah bizi kendisini Abdulalım kendisini sevelim diye yaratmış. Sevgimiz yok, aşkımız yok. İbadet yapıyoruz. Kendimize göre kulluk yapıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Bizim bir, iki üç tane evladımız var. Bir tanesi, ona seni sevmiyorum ama sen böyle yap demişsin, ben de öyle yapıyorum. Niye öyle yapıyorsun? E ben cehenneme gitmeyeyim, ben cenneti kazanayım diye. Yani sana mirasçı olayım diye sana öyle yapıyorum. Yarın senin mirasın bana kalsın diye yapıyorum. Biz onu sever miyiz? Biz onun mirasa layık görür müyiz? Mirasımızdan mahrum ederiz. Ama başka bir evladımız hata yapsın, yanlış yapsın, eksik yapsın ama bizi sevsin. Yaptığı ne? Yaptığı az olsun, yarım yamalak olsun. Hatta yanlış olsun. Ama bizi sevdiği için yapsın. Biz onu seversin. Kul, Rabbini kendi üzerinden tanımalıdır. Allah ruhundan bunun için nefret etmiş. Beni kendinde tanısın diye yaratmış. Rabbimizi anlayalım. Bizden ne istediğini bilelim. Bizden gönlümüzü istiyor. Bizden sevgimizi istiyor. Öyle sıradan bir sevgi değil. Seviyorum demek değil. Marını, canını kurban eder edip evet. Feda edercesine bir sevgiyi istiyor. Etmezsen kabul etmiyor. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Serap. Sizi bize veren Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Allah bizi size kurban eylesin inşallah. Hamdolsun ki siz bizim babamızsınız. Sizi her şeyden çok çok seviyoruz. Bize kardeşliğin ne demek olduğunu ve nasıl anlamamızı anlamamızı söyleyebilir misiniz? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizi çok seviyoruz babam. Allah razı olsun. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, söyledim biraz önce. Onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kardeşlik böyledir. Aynı şekilde ensarı muhaciri anlatırken de Resulullah Efendimiz bir muhaciri, bir ensara kardeş ediyor. Her şeylerini bölüşüyorlar. Bunun bir sebebi olmalı. Yani bunun temelinde onları bu hale getiren bir sebep olmalıdır. Nedir sebep? Onlar Allah'ı seviyor, Allah'ı istiyor. Allah'ın rızasını istiyor. Allah onlar için neyi seviyorsa onlar da onu seviyor. Onlar peygamberini seviyor. Peygamberleri onlar için neyi istiyor, neyi seviyorsa onlar da onu isteyip onu seviyor. Bunun içinde her şeyi kurban edebilirler. Ediyorlar, ettiler. Ettiler ve öyle kazandılar. Hatta onlarda bir de fazlası var. Kendi nefsine tercih etmek. Onların kendi ihtiyaçları olduğu halde yemeyip yedirirler dedi. Kendisi yemiyor, ona yediriyor. Bunu niçin yapıyor? Allah için. Rabbim beni sevsin derdi var. Ne derdi var? Aşk derdi var. Rabbim beni sevsin diye yapıyor onu. Ben seni seviyorum ya Rabbi dediğinde yalancı olmasın. Bunu ispatlasın diye söylüyor onu. Sevgi böyle ispatlanır. Sevdi mi? Her şeyi doğru yapar. Kardeşlik de olur, birlik olur, beraberlik olur. Bunun dolayı onlar birbirine cennet olur. Aşk olur, muhabbet olur. Birbirlerine iman olurlar. Allah bizi gerçek manada kardeş eylesin. Ama herkes biliyor ki bu tek başına olacak bir şey midir? Kesinlikle hayır. Bir mürşidi kemale tabi olanlar bunu bilir, bunu tadar, bunu yaşar. Nereden yaşıyor? Onun üzerinden yaşıyor. Evet, onlar beraber olunca bir mürşidi kemale tabi olunca hepsi birbirini sever. Bu sevgi onlardan değildir. Bu sevgi o mürşidi kemal'dendir. O gönülleri birbirine bağlayan mürşidi kemalin sevgisidir. O kardeşliği onlara ikram eden Allah Müşid-i Kamil'in gönlünden ikram ediyor. Onunla beraber olduklarından dolayı. Söylüyorum zaten, eğer böyle bir sevgi yoksa kardeş olamamışsınız. Beni kabul edemediğiniz için böyle bir sevgi olmamış. Beni kabul ettiyseniz bu durumda benimle gönül bağınız varsa bütün kardeşlerinizde gönül bağı vardır. Sevgisi vardır, kardeşliği vardır. Ve bu sevgi Allah'tan gelen bir sevgidir. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede daha önce siz birbirinize düşmandınız. Ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi evet kardeşler yaptı. Bu ülfeti, bu iltifati, bu sevgiyi, yakınlığı Allah sizin gönlünüze koydu. Siz bütün dünyayı verseydiniz bunu sağlayamazdınız. Bunu Allah yaptı. Evet onlar Allah'ı sevdiği Allah onları sevdiği onlar Allah için birbirini sevdi. Sevmek böyledir. Kardeşlik böyledir. Bir de ne buyurdu? Müminler kardeştir. Adamın o sevginin genişleyip bütün müminleri kapsaması gerekir imanlarından dolayı. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa bunu sevmen lazım. La ilahe illallah'ı sevmen lazım. Muhammed'in Resulullah'ı sevmen lazım. Yok senin kaşın üzerinde, gözün üzerinde kaşın var. Niye kaşın var? Niye sen böyle yaptın? Niye sen böyle ibadet ettin? Hadi bu mezhepte böyledir. Hadi bu tarikatta böyledir. Sen kulsun, kul. Kulluğunu bilmen gerekir. Senin işin Allah ile. Başkalarıyla değil. Sana düşen Allah'ın o aşkı, muhabbeti peşinde koşmaktır. Aşkını, muhabbetini, yani imanını, Allah'a olan imanını ispatlamaktır. Senin derdin bu olmalıdır. Bu olursa ne olur? Sen Rabbini dert edinmişsin. Rabbinin rızasını, sevgisini, yakınlığını, dostluğunu dert edinmişsin. Sen bunu kazanırsın. Senin derdin var. Senin bu derdin aynı zamanda... Sana dermandır, sana derman olacak, seni Allah'a dost yapacak, peşinden koştuğun şeyi sana kazandıracak, böyle kazanıyorsun. Senin derdin başkaları olursa, başka şeyleri olursa sen Rabbini kaybetmişsin, neyin peşinden koşacağını, neyi dert edinmen gerektiğini unutmuşsun. Bu Allah'ı unutmaktır, Allah'ın da sana seni unutturmasıdır. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur. Sen yolcusun. Sen sirat-ı üzere evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürümen gerekir. Koşman gerekir. Rabbine koşman gerekir. Koştukça onun aşkına, muhabbetine yanman gerekir. Yaklaştıkça yanman gerekir. Onu bırakmışsın başka şeylerle uğraşıyorsun. Kendine zulmediyorsun. Bir de doğru yolda sirat-i olduğunu söylüyorsun. Evet. Bakalım, sirat-i Allah'ın kendisine verdiği, nim o nimet verdiği kullarla beraber Allah'a firar ediyor muyuz? Koşuyor muyuz? Hepiniz Allah'a firar edin dedi. Firar etmen lazım. Onun, ondan başka, onun aşkından, muhabbetinden başka, onu sevmekten başka, rızasını istemekten başka, her şeyden firar etmen lazım. Tek kelimeyle seni seviyorum. Seni istiyorum. Ya kenab ı ya Kenesteyn demen lazım. Dedinse, diyebildinse Evet, Allah tecelli eder. Efendim programın da sonuna gelmişiz. Ben bir soruyla izniyle kapatalım miyiz efendim. Evet. Efendim Sivas'tan Ayşegül Selamun Aleyküm. Aleyküm hocam. Selamun. Üzerimize ağır bir iftira atıldı. Yüreğimiz yanıyor. Nasıl davranmalı ve dua etmeliyiz? Evet. Biraz önce imtihanı anlatırken musibet gelir, dedikodu gelir, iftira gelir. Dedim. O bir imtihan. Nasıl bir imtihan? Bunu nasıl anlamak gerekir? Allah Kurum bana dön dedi. İnsanların ne söylediği senin için önemli olmasın. Bir yerde sorun var dedi. Burayı düzelt dedi. Nefis nasıl bir düşmandır? Nefis kendi kendine düşmandır. Kendi kendine düşman olan nefis aynı zamanda evet bütün insanlara düşmandır. Allah'tan korkmaz. Allah'ın hesabını yapmaz. İftira ne demek? Bundan daha büyük bir azap olur mu? Azap olur mu? Yani Allah bunu neden söyledin dediğinde buna nasıl cevap verir? Evet. İftiradan iftiraya fark vardır. Evet, bir kısım mesela iftira var ki Namuslu bir kadına iftira atmak. Örnek veriyorum onu. Allah'ın lanetine, gazabına sebep olur. Lanet ve gazap. Söylediği iki kelimedir. Basit iki kelime kendine göre. Ya da kendine göre onu yeriyor. Onu zor durumda bırakıyor. Ona sıkıntı veriyor. Ona çamur atıyor. Ama bak Allah'ın gazabına, lanetine sebep oldu. Örnek verdim bunu. Başka bir iftira atar. onun Başkasının gönlünde aşağı inmesi için onu yapar. Onu öldürür. Başkasının gönlünde onu öldürür yani. <gülüyor> Gıybet böyledir zaten. Cinayet işliyor. Başkasının gönlünde birini öldürme cinayeti. Aslında öldürdüğü o değildir. Kendini öldürüyor orada. Kendi manevi ölümüne sebep oluyor. Haberi yok. başkasını kötülediğini zannediyor sadece. Allah bizi böyle iftiralardan korusun, muhafaza etsin. Yapmamız gereken şey evet sabretmektir, Allah'a havale etmektir. Hiçbir şey yapmadan sana havale ettim ya Rabbi deyip Rabbimize teslim etmektir. O gerekeni yapar. İtiraz etmiyoruz, isyan etmiyoruz. Vardır senin bir muradın ya Rabbi deyip onu anlamaya çalışıyoruz. tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Bununla beraber Allah'a havale ediyoruz inşallah. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne, üzerine olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin. kardeş eylesin. Mümin kardeşi eylesin. Şeytana karşı, şeytanlaşmış insanlara karşı bizi mümin olarak bir ve beraber eylesin. Allah bizi tefrika yapanlardan eylemesin. Şeytana oyuncak olanlardan eylemesin. Şeytanın işini yapıp tefrika edenlerden eylemesin. Tefrikaya davet edenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi şeytanın tuzaklarına düşürmesin. Amin. Allah bizi şeytanın kurduğu tuzakları bozanlardan eylesin. Amin. O tefrikayı ortadan kaldırıp birliği, beraberliği sağlamaya çalışan, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi Şeytanın, ibrisin safında yer alan yer alanlardan eylemesin, Peygamberin safında, Peygamber'e tabi olanlardan, Peygamber varişlerine tabi olanlardan birlikten beraberlikten kardeşlikten kulluktan yana olanlardan eyletin inşallah. kardeşlerimize muhabbetimiz artıyor. Efendim çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz bir hayli sorularınız vardı. İnşallah bir sonraki programda Efendimiz'e evlatlarız. Buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.